Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hazreti Resul'ün örnekliğinde yaptığımız sunumun 43.sünü sunacağız inşallah. Yavaş yavaş tarihi olayların analizindeki sonlara doğru geliyoruz. Ondan sonraki bölümler daha farklı yapılanmalar içerecek. Bugün Hayber'in fethi başlığımızla sunumu başlatacağım ve Hayber'in fetih konusu bugün bitecek. Birkaç bölüm sürmeyecek. 628 yılında Mekkelilerle Hudeybiye anlaşması yapıldıktan sonra Medine ile Mekkeliler arasında 10 yıllık bir barış ilan edilmişti. Her ne kadar Mekkeliler kendilerini putperestliğin putperestlerin temsilcisi hamisi gibi görsellerde bütün Arabistan putperestlerini bağlayan bir anlaşma değildi bu Hudeybiye Anlaşması. Gerçi Mekkeliler egemen oldukları her yerde sözlerinin geçebileceği her yerde Müslümanlarla barış yaptığını, Müslümanlara zararı verilmemesi gerektiğini belirteceklerdi. Ama yine de kabileler Arabistan'ın küçük site devletleri olarak yaşamaktaydılar. Ve onlar kendi kararlarını kendileri verebilirlerdi. Onların Medine ile yapacakları barış dışı ilişkiler Mekke'yi bağlamayacaktı. Sadece Mekkelilerin anlaşmaya aykırı davranışları barışın bozulmasına neden olacaktı. Diğer taraftan Hudeybi anlaşmasının şartları içinde Medine ve Mekke ile Arabistan'daki kabileler herhangi bir anlaşma yapmaya kalktıklarında taraflar engellemeyecekti. Tabi bu anlaşma Medine Devleti'nin Mekke'ye karşı savaşmak üzere kabilelerle anlaşması veya Mekkelilerin Medine'ye karşı savaşmak üzere anlaşması şeklinde olmayacaktı. Taraflar siyasi, ekonomik, sosyal İslam'ı kabul veya putperestlik üzerinde yürüme şeklinde bir birlik oluşturarak barışı yapmak üzere anlaşma yapabileceklerdi. Değilse taraflardan herhangi biri savaş amaçlı birlik oluşturma noktasına geldiğinde bu dey bir anlaşması bozulacak. Mekkelilerin yaptığı anlaşmaya uyan Putperes Araplar olduğu gibi anlaşmayı içlerine sindiremeyen, Putperes'in geleceğini tehlikede gören bu nedenle Medine devletiyle savaşarak Müslümanları yok etmek isteyenler de vardı, olabilecekti ve bu konuda hazırlık yapabileceklerdi. Özellikle heyecanlı, genç liderlere sahip olan site devletleri, kabileleri anlaşmadan rahatsız olmuşlardı. Ancak, Resulün altında putperest Araplar yoktu. Şu anda. Yani, 628 yılında. Medine'nin kuzeyinde, Şam ile aralarında Hayber vardı. Burada Yahudiler yaşıyordu. Hayber Yahudileri, zenginlikleriyle ünlüydü. Yerleşim alanı volkanik bir alana kurulmuş yüksekçe bir yerdeydi. Kendilerini korumak için güçlü kaleler yapmışlar, savaşan askerleriyle ünlülerdi. Tarihlerinde etraflarına pek saldırdıkları görülmese de kendilerini korumak için büyük ordular çıkarabilirlerdi. Tarihi bilgilere göre Hayber'in bahalarından onlara bağlı kabilelerden katılacaklarla birlikte 25.000-30.000 bin, bin asker çıkarabilecekleri söyleniyordu. Medine'den ve Mekke'den daha büyük bir kentti. Verimli toprakları, güçlü ticari yapıları vardı. Böyle kaydediyor tarihler. Hayber Medine hudutlarında değildi. Ayrıca bir site devletiydi. Medine'de bulunan 4000 civarındaki Yahudiler, Muhammed'in liderliğinde devlet kurduklarında herhangi bir şey demediler. Muhammed'i ticaret zamanlarından tanıyorlardı. Ancak Uğuz Savaşı'nda Rasul'e ihanet eden Beni Nadır kabilesini Rasul Medine'den sürüp çıkardığında Beni Nadırlar Hayberlere sığınmışlardı. Hayber Yahudileri dindaşlar olarak onları kabul etmişti. İşte bundan sonra Hayber Yahudilerinin Medine'ye bakış açısı değişti. Hendek Savaşı'nda Yahudi kabilesi Beni Kureyza'yı desteklediler. Mekkelilerle işbirliği içinde oldular. Ancak asker hazırlayıp katılmadılar Hendek Savaşı'na. Siyasi olarak desteklediklerini belirttiler. Hendek Savaşı'ndan sonra Resul'ün Beni Kureyza kabilesini kendi hukuklarına göre acı bir şekilde cezalandırmasına bir şey demediler. Ama İçlerine de sindiremediler. Çünkü onlar da Yahudi olarak yasalarını biliyorlardı. Üstelik Muhammed beni Kureyza'ya nasıl yargılanacaklarını sormuş. Onlar da dostları Sa'd bir Muaz'ın hakemliğini kabul etmişlerdi. Sa'd bir Muaz ise Tevrat'ta bulunan Yahudi hukukuna göre hükmetmişti. Resulün bu konuda uyguladığı ince siyaset karşısında hiçbir şey diyemediler. Hayberliler de bir şey diyemedi. Başından beri Medine devletinin dostu değillerdi. Ancak açıkça da düşmanlık etmiyorlardı. Mekkelilerle Mekke ile işbirliği yapan Kafan kabileleriyle sıkı dostluklar oluşturuyorlar. Medine'ye putperestler savaş açtıklarında biz Medine tarafında değiliz diyerek aktif olmasa da Pasif olarak putperestlere desteklerini veriyorlardı. Hayber Yahudileri kurnazdı. Savaşarak yaşamları alt üst olsun istemiyorlardı. Zaten Müslümanlar ile putperestler arasındaki kavga onları pek ilgilendirmiyordu. Üstelik Muhammed'in nasıl sözünde durduğunu ticaretle uğraştığı dönemlerden biliyorlardı. Onlar Muhammed'e çatmazlarsa sorun yoktu. Siyasetin genel tercihi içinde Mekkeliler Medine'ye saldırdıklarında ise onlar Mekkelilerin kazanacaklarını sanarak tavır olarak Mekke'den yana oluyorlardı. Ama asla askeri birlikler oluşturarak Medine'ye putpreslerle birlikte saldırmıyorlardı. Onların tek korkusu Şam, Yemen, Mısır arasında yaptıkları ticarette kervan yollarının güvenli olmamasıydı. Onlara göre Hayber ile Yemen arasında iki büyük şehir vardı. Biri Medine, Müslümanlara aitti. Diğeri Mekke, Putperest'e aitti. Her ikisi birbiriyle kavgalıydı. Onlar ikisinden birini tercih ederken, Mekke'lilerin güçlü olduğunu kabul ediyorlar. Eninde sonunda Mekke'lilerin Medine'ye üstün geleceklerine inanıyorlar. Fakat Muhammed'in Medine devletinin kurulmasında temel olan Yahudileri cezalandırması, Medine'den sürmesi veya erkeklerini öldürüp kadınlarını, çocuklarını esir alması, mallarına el koyması içlerine sinmiyordu. Muhammed'e bir şey diyemiyorlardı. Çünkü Muhammed'i bu konuda haklı görüyorlardı. Çünkü her iki kabile de Medine Vesikası'ndaki sözlerini yerine getirmemiş, aksine hareket etmişlerdi. Onlar Medine'de devlet kurulurken Yahudi kabilelerinin Muhammed'le nasıl bir anlaşma yaptığını bilen insanlardı. Medine Vesikası'ndan haberleri vardı. Onun için bu anlaşmaya aykırı davranan Yahudiler kendi dindaşları sahip çıkıyorlar ama Muhammed'i direkt suçlayamıyorlardı. Çünkü Muhammed asla anlaşmayı bozmamıştı. Fakat acı bir şekilde cezalandırılmalarına karşılık da içlerinde bir öfkelenme vardı. Müslümanların Mekke ile Hudeybiye'de yaptıkları anlaşma Hayberlilerin genel dengesini bozdu. Onlar Medine ile Mekke arasındaki savaşlarda pasif olarak Mekke'den yana tavır alırlarken Muhammed yaptıkları üç savaş sonucunda gücünü göstermiş, Mekkeliler tarafından kabul edilerek anlaşmışlardı. Hayberliler bunu duyduklarında şaşırdılar. Çünkü Medine devleti, devletin kralı Muhammed, Artık Mekke tarafından kabul edilmiş, Arabistan'daki bütün putperestler bu gerçekle karşı karşıya kalmıştı. Bu durumda ne olacaktı? Mekkeliler artık Muhammed'i yok etmek için savaşmayacaklardı. Sonuç Hayberlilerin hoşuna gitmemişti. Çünkü Muhammed gücünü ispat etmişti. Mekkeliler Muhammed'in gücünü kabul etmişlerdi. Arabistanlılar bunu kabul etmişlerdi. Bu durumda Muhammed gücünü nasıl kullanacaktı? 10 yıllık barış ortamında Muhammed ya dini İslam'ın yayılmasına çalışacak, ya kervan yollarına hakim olacak, ya da ticari zekasını kullanarak Medine Devleti adına Şam, Mısır, Yemen arasındaki ticarete hakim olacak. İşte bu durum Hayberlileri korkutuyordu. Zira Hayberliler zenginler olarak kendilerini bu konuda etkin ve yetkin görüyorlardı. Onlar Yahudi olmalarına rağmen, Arabistan'ın ticari hayatını elinde tutmak istiyorlardı. Üstelik, bu tür kaygıları nedeniyle Mekke'leri Muhammed'e karşı siyaseten desteklemişler, Medine'den sürülen, kaçan Yahudilere kucak açmışlardı. Her ne kadar Mekke'nin ve Medine'nin de kervan kuran büyük tüccarları olsa da Hayberler bu konuda Mekke ve Medine'den baharın dediler. Hayberliler kervanlarını korumak için güçlü savaşçılar yetiştirmişlerdi. Mekkelerin, Medinelilerin kervanlarından daha çok kervanları vardı. Üstelik kervanları çok zengindi. Onun için iyi korunmaları gerekiyordu. Şam, Yemen, Mısır arasında dolaşan kervanlar uzun yolculukları sırasında güçlü savaşçılarla korunmalıydı onlara göre. Yahudiler kendilerini koruyan savaşçılara iyi bakıyor, onların emeklerini ödüllendiriyorlardı. Onun için onlar ne kervanlarına ne de ülkelerine kimsenin saldıramayacağına inanıyorlardı. Çünkü onlar istedikleri anda 30 bin kişilik ordu hazırlayabileceklerine inanıyorlardı. Tarihi verilere göre. Bütün Arabistan'ın temsilcisi Mekke, Hendek Savaşı'na 10 bin savaşçı bulamamıştı. Medine ise Hudeybiye Anlaşması öncesinde Mekke'ye doğru sefer düzenlerken ancak 1500 kişi toplamıştı. Her ne kadar Müslüman tarihçiler Hayberlerin sıkıştığında 30.000 kişiyi bulan asker hazırlayabilirlerdi sözü olsa da Hayber savaşında Hayber ordusunun 20.000 kişi olduğunu söyleseler de ben bu rakamların çok afaki olduğuna inanıyorum. Arabistan'ın o dönemlerdeki hiçbir şehri tek başına 20.000 veya 30.000 asker toplayabilecek bir nüfusa sahip değildi. Ancak bu yorumun Hayberlilerin zayıf olduğunu vurgulamak için değil. Aksine Hayberliler ordu açısından çok güçlüydüler. İtirazım ordularının güçlü olduğuna değil, sayıların abartı olduğunadır. Bütün bu gerçekler Hayberlilerin kendilerine güvenlerini artırıyor. Arabistan'da hiçbir topluluğun kendilerine saldırı yapamayacaklarına inanıyorlardı. Amaçları ticaret olduğu için de savaşı sürekli ikinci plana itiyorlar, aktif savaşlara katılmıyorlardı. Saldırıdan ziyade müdafaa savaşını öne çıkarıyorlar. Ya kervanlarını korumak için ya kendilerini korumak ya da kurdukları pazarları korumak için. Bazı tarihi kaynaklar, Hayberlilerle mekkelerin anlaştığı, arkadan gizli iş çevirdiği, Medine'ye karşı kervan yıllarına egemen olmak istedikleri böylece Mekkelilerin anlaşmayı bozduğundan söz etseler de bunun gerçek olduğunu sanmıyorum. Çünkü her şeyden önce Ebu Sufyan, Muhammed ile yaptığı anlaşmayı bozmanın ne demek olduğunu çok iyi bilir. Ayrıca Hudeybiye anlaşması öncesinde Mekke ile gerekirse savaşmaya biat veren müminler zaten anlaşma şartları içimize sinmedi. Biz Mekke'ye girmeliydik diye sitem edip dururken Mekke anlaşmayı bozacak, Rasul ve arkadaşları duracak. Böyle bir şey mümkün olmazdı. Temelde Resulün, Hayber Yahudileriyle herhangi bir sorunu yoktu. Asıl sorun, Mekkelilerle ve Putperest Araplarla idi. Onun için Resulün, Hayber'e yönelme nedeninin, Mekkelilerin anlaşmayı bozmaları, görüşünün doğru olmadığına inanıyorum. Mekkeliler anlaşmayı bozmuş olsalardı, Rasul anlaşmayı bozanı destekleyenin üzerine değil, bozanın üzerine yürüdü. Yani Mekke'nin üzerine yürüdü. Kaldı ki Resul Hayber'i fethettikten sonra bile Mekke üzerine yürümeyerek bu görüşün yanlış olduğunu vurgulamış oldu. Çünkü Hayber Hicret'in 7. yılında fethedilirken Mekke 4 yıl sonra fethedildi. Resul Mekke'nin fethinden önce de birçok savaşa girdi. Anlaşmayı bozan Mekke dururken niye başkalarıyla savaşa girsin? Hayberler bize kimse saldıramaz inancı taşırken Medine'de Resul başka planlar yapıyordu. Hayberler aktif olarak savaşa katılmasalar da el altından Mekkelileri desteklemişler. Medine'den sürüp çıkardıkları Benin-Nadr kabilesine sahip çıkmışlar. Hendek Savaşı'nda cezalandırılan Beni kureyza kabilesinden dolayı Medine'ye karşı kinlenmişlerdi. Hayberler Mekkelilerin Muhammed ile barış yapmasından sonra eski dostları Katafan kabilesiyle bir sözleşme yaptılar. Her ne olursa olsun birbirlerini destekleyeceklerdi. Katafan kabilesi, Putperest Arap kabilesiydi. Ve hatırlayın bu kabile Uhud savaşında ve Hendek savaşında Mekke'lileri desteklemek üzere organize olan, sonra savaştan kaçan, daha doğrusu savaşa girmeyen, politik olarak savaşa girmeyen bir topluluktu ve güçlü bir topluluktu. Katafan kabilesi Arap kabilelerinin içinde hatırı sayılık güçlü bir kabileydi. Resul bu gelişmelerden rahatsız oldu. Çünkü Katafanlar Mekke ile savaşta sürekli Mekke'den yan olmuşlardı. Onlar bir gün Hayberleri ikna edip üzerlerine saldırtabilirdi. Diğer taraftan Hayber Yahudileri ticareti ellerinde tutmak isteğiyle kervan yollarını hakimiyetlere altına alabilirlerdi. Yahudilerin Muhammed'e savaş aşma gibi bir düşünceleri yokken Muhammed Hayber'e doğru sefer düzenleyeceğini söyledi. Hayber'in zengin olduğunu bütün Medine'liler biliyordu. Onun için Medine'liler elde edilecek ganimetler için Hayber'le savaş yapmaya acele ediyorlardı. Millet sıraya girmişti. Halbuki Müslümanların savaşının birinci nedeni ganimet değildi. Resul bu gerçeği Halka anlatmak için halkın hızına çıktı ve halka Allah yolunda, ilahi kelimatullah uğrunda bir hakkın cihat edecek olanlar hazırlansın. Bunların dışında hiçbir kimse bizimle birlikte gidemeyecektir. Onlara ganimetten de bir pay verilmeyecektir diye kârda bulunduğu rivayet edilir. Yani bu sözün özünde şu var. Kim Ganimet maksadıyla bu savaşa katılınmak istiyorsa, şimdiden aramızdan çekilsin. Biz oraya ganimet için değil, ilahi kelimetullah uğruna savaşa gidiyoruz. Ganimetçiler aradan çıksın. Sözün özü buydu. Bu sözün açılımını sorduklarında ise Rasulullah'a, Hudeybiye seferinde bulunanlar ya ganimet alacaklar, onlar Hayber'e gelecek, Hudeybiye seferinde bulunanlar yani ganimet alacaklar, onlar Hayber'e gelecekler, diğerleri gelse de ganimet alamayacaklar şeklinde açıklama yaptığı tarihte rivayet edilir. Yani, Ya için böyle bir konuşma yaptın diye sorduklarında, ganimete hak sahip olanlar Hudeybiye'de biat verenlerdir, diğerleri ganimete sahip olamayacaktır dedikleri rivayet edilir. Tabii bu tür rivayetlerin sahihliği tartışılır. Zira ganimet paylaşımını Allah ayetiyle bildirirken Resul sadece Hudeybiye'de biat edeceklerin bu savaşta ganimet alacaklarını diğerlerinin almayacağını alamayacağını söylemesi garip olur. Ve gariptir de. Belki de bu söylemle savaşa ganimet için katılacakları engelleme gayreti vardır. Yani söylenmiş olsa bile rivayetin sahiliği tartışılır. Söylenmiş olsa bile ki ayete muhalif olarak böyle bir sözü peygamberin söylemesi mümkün değil ama diyelim ki söylendiğini farz etsek bile o zaman şöyle bir yorum gelebilir. Rasulullah bu sözü söyleyerek onların ganimet için savaşa gelmelerini engelleme gayretiyle bu sözü söylemiş olabilir denilebilir. Bu işin bir başka tarafı olarak mantıklı gelebilir. Bazı rivayetler Fetih Suresinin 20. ayetinde ifade edilen Allah size elde edeceğiniz birçok ganimet vaat etmiştir. İşte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu müminlere bir işaret olsun ve sizi doğru yola iletsin sözlerinden giderek ganimete hak sahibi olanların Hudeybiye anlaşmasını yapan müminler olduğunu bu ayete dayandırırlar. Onlara göre Fetih suresi Hudeybiye anlaşmasını yapan müminler üzerine indirilmiştir. Anlaşmanın hemen arkasından yapılacak Hayber Savaşı'nın ganimetlerini ayetin işaret ettiği ganimetler olarak yorumlanmaktadır. Allah anlaşmayı yapanlara güya bu müjdeyi vermiştir bu ayetle. Bu yoruma katılmak zordur. Zira ayetin işaret ettiği anlam dediğimiz zaman zaten ayetin hükmü insani yorumlarımızda sınırlandırmış oluruz. Çünkü açıkça bir hüküm yok. Yani sadece Hudeybiye'ye katılanlar, ileride ganimetlere sahip olacaklar diye yakın bir zamanda böyle bir açık anlam yok. Genel bir hüküm var. Üstelik Allah'ın ayetinde böyle bir ayrım yokken, yapılmamışken, bizler ayrım yaparak Allah'a da asi olmuş oluruz. Kaldı ki, Allah kalimetler için ileride vaat ederken ne zaman, hangi dönemde, nasıl konusunda bir sürede verilmiş. Sefere hazırlanırken Resul adeti olduğu üzere haber toplamayı, topladığı haberleri analiz etmeyi iyi bilen bir derdi. Bunu defalarca, önceki savaşlar öncesinde bunları anlatırken unutmuştuk. Aldığı haberler, hayberlerin kendine güvendikleri, Muhammed'in asla kendilerine saldıramayacağı şeklindeydi. Onlar inanıyordu ki, 20 bin civarındaki askeriyle, güçlü kaleleriyle hiç kimse onlara saldıramazdı. Rivayetler böyle diyor, tarih rivayetler. Bu inançla Medine'deki savaş hazırlıklarını duysalar da dikkate almadılar. Ancak onlarla anlaşmalı olan Katafanlılar, Muhammed'i Hayberler'den daha iyi tanıyan olarak hemen savaş hazırlıklarına başladı. Amacı, Hayberlere yardım için ordu kurup Hayber kalesini kuşatacak olan Medine ordusunu arkadan çevirmekti. Resul ise 200 atlısı olan 1600 kişilik ordusuyla yola çıkmış. Katafanlarla Hayberler arasındaki bulunan Reci bölgesine ordusunu yerleştirdi. Amacı, Katafanlar ile Hayberlerin temasını kesmek ve Katafanlara gözdağı vermekti. Yani Resul bunu yaparak şunu demek istiyordu katafanlara. Oturun oturduğunuz yerde. Benim sizin hesabım yok. Benim hesabım Hayberlilerle. Eğer bana engel olmaya kalkarsanız orduyu üzerinize yürütürüm. Katafanlar bu mesajı çok iyi aldılar. Savaş hazırlıklarını bıraktılar. Oturdukları yerde durdular. Ders kabilesi reisi şair olan Tufey bin Amr hicretten önce Mekke'de Rasul ile görüşüp Müslüman olmuştu. O zamandan beri kendi kabilesini İslam'a davet edip duruyordu. Tebliğleri Allah tarafından değerlendirilmiş, kabilesi Allah'a hidayete dönüştürülmüş ve Allah onlara hidayet etmişti. Henüz herkesin haberi yoktu. dersinler Müslüman olduklarında daha ne Mekkelilerin ne de Medine'deki Müslümanların haberi yoktu. Onlar Rasul'ün Hayber üzerine yürüdüğünü bilmeden Tufeybil Amr'ın komutanlığında 400 kadar Müslümanlar Medine'ye geldiler. Tabi yola çıktıkları için ellerinde kılıçları işte hazırlık böyle kendilerini güvende görmek için her anda savaşabilecek durumunda geldiler. Amaçları kabilenin toptan Müslüman olduğunu ve Peygamber'e İslamlarını, Müslümanlıklarını açıklamak ve biatlarını vermekti. Rasulün Hayber'e gittiğini duyunca hemen Hayber'e gelip İslam ordusuna katılmak istediler. Katafanlıların hareketsizliğini tespit eden Rasul, ordusunu reciden alarak Hayber kalesinin önüne gelmişti. Ders kabilesinin ordusu da Hayber önlerine gelerek Rasulün ordusuna katıldılar. Böylece Müslümanların ordusu iki bin kişi olmuştu. Buna karşılık Hayberlilerin ordusunun 20.000 kişi olduğunu tarihler rivayet ediyor. Tarihlerdeki bu sayıların her zaman doğru olduğunu kabul etmeye zor. Biraz önce de söyledim. Tarihçiler bazen olaylara anlam kazandırmak için farklı şeyler söyleyebilirler. Gerçi biraz önce Hayberlilerin 25-30 bin asker çıkarabileceklerinden söz etmiştim. Böyle rivayet edildiğinden söz etmiştim tarihlerde. Ama şöyle düşünün. Çocukların yaşlıların, kadınların orduya katılmadığı bir çağda durumda 25 bin, 30 bin kişilik ordu demek bu kadar ordu çıkarır demek öncelikle nüfus standartlarına göre en az 100 bin kişilik bir nüfustan söz etmemiz gerekir. O bölgede, o şehirde, Hayber'de. Halbuki o dönemlerde Arabistan'ın hiçbir yerleşim alanı 100.000 kişilik nüfusa sahip değil. O dönemin en büyük kentleri olan Mekke, Medine, 10.000-15.000 bin, bin civarında bir nüfusa sahip. Onun için çocukları, kadınları çıkarıyor, yaşları, hastaları çıkarıyor ancak 1500-2000-3000 kişilik bir ordu kurabiliyor. Mekke biraz daha Medine'den fazlaydı çünkü Kabe'yi ziyaret edenlerin uzun süre Mekke'de kalmalığıyla Mekke nüfusu artıyordu. Medine'nin nüfusu ise Nüfusun ise Resul devlet kurarken saydırmıştı zaten. Onun için Hayberlerin ordusunun 20 bin değil belki 2000 civarında olduğu noktasında bir kanaata sahibim ben. Üstelik peygamberimiz saydırdığı zaman Medine'nin nüfusunu 10 bin civarında idi. Bunun 4 zaten Yahudi kabileleri oluşturuyordu. Onlar da ne yapıldı? Beni nadır sürüldü her şey ile. Beni Kureyza ise erkekleri öldürüldü. Çocukları ve kadınları esir alın. Müslüman tarihçilerin olaylardaki abartıları bazı şeyleri kutsallaştırması ile veya ayette geçen, hani ayette şöyle geçiyor hatırlarsanız, sizlerden bir kişi on kişiye bedeldir. Bu ayete dayanarak, belki de Müslümanların iki bin kişilik ordusuna karşılık düşman ordusunu ona çarparak 20 bin demiş olabilirler. Değilse o günün kalelerine, mesela Hayber kalesine, o günün kalelerine 20 bin kişilik ordunun sığması mümkün değil. Kalelerin harabelerini geziyoruz, kaleleri görüyoruz. En büyük yerleşim alanlarındaki kaleler bile 3 bin, 4 bin kişilik orduları alabilecek büyüklükte değil. Kaldı ki ayrıca o kalelere sığınan halk da var, çocuklar da var, sadece savaşan askerler değil. Onun için bu abatılar ne yazık ki çeşitli sebeplerle tarihlerimizi süslüyor diye inanıyorum. Medine ordusu Hayber'i kuşatmaya geldiğinde birçok Hayber'li kale dışındaki bahçelerine bağlarına, tarlalarına hurmalıklarına çalışmak için gidiyorlardı. Çünkü onlar asla Muhammed'in kendilerine bir saldırı düzenleyemeyeceğine inanıyorlardı. Karşılarında Medine ordusunu görünce şaşkınlıkla kalelerine kaçtılar. Önderleri ne yapacaklarına karar vermek için toplandılar. Medine Devleti kurulduktan sonra Müslümanlar hiç saldırı savaşı yapmamışlar. Sürekli üzerlerine gelen düşmanlarla savaşmışlardı. Hudeybiye Anlaşması öncesinde savaş için söz vermiş olsalar da asıl amaçları barıştı. Resul Hayber üzerine yürürken de asıl amacı savaş değildi. Bazı tarihçilerimiz Hayber Savaşı'nı Müslümanların ilk saldırı savaşı olarak tarihe kaydetseler de bu onların yanılgısından ibaretti. Özellikle Resul ta işin başından beri her ne olursa olsun savaşa gideceğim mantığıyla yola çıkmadı. Çünkü böyle bir mantık İslam'ın tebliğinin, barış yapmanın önündeki en büyük engeldir. Zaten halkın huzuruna çıkıp amacımız ganimet değildir. Ganimet isteyenler katılmasın bu savaşa, bu harekete demesindeki anlam da buydu. Öyle ya bir insan ne olursa olsun savaşacağım, savaşacağım diye yola çıkarsa savaşı engelleyecek her türlü şeye karşı bahane bulur. Resulün Hayber üzerine yürümesindeki amaç Hayberlileri korkutmak, barışa zorlamak, geçmişten beri yaptıklarının adını koyarak cezalandırmaktı. Çünkü onlar geçmişten beri gizliden gizliye Mekkelilerle anlaşıyor ve Mekkelileri destekliyorlardı. Hayberler Nadir kabilesine sahip çıkarak Hendek Savaşı'nda Kureyze kabilesine arkaya çıkarak, onları şımartarak Yahudilerin Resul'e vermiş olduğu sözleri çiğnemelerine neden oldular. Bu durum cezasız kalamazdı. Resul, onlar ses çıkarmadığı müddetçe hiçbir şey demiyor. Üstelik onların kervanları sürekli Medine'den geçiyor. Çok tatlı kazançlar sağlıyorlardı. Tüm bu gerçekler varken, Hayberlilerin ahmaklı gidip, Müslümanlarla aktif savaşa girmeseler de el altından Müslümanların düşmanlarına sahip çıkmaları, onları desteklemeleri hoş değildi. Onlara bu yaptıklarının barış ortamında yaşayacak toplumların tutum ve davranışı olmadığının hatırlatılması gerekiyordu. Rasul Hayberlilerin İslam olmalarını veya adil bir şekilde teslim olmalarını istedi. Kendilerine güvenen, kibirli, hiç kimsenin onlarla savaşamayacağına inanan Hayber Yahudileri, savaşların Natak kalesinde toplayıp, Halkını arka plandaki emin yerlere yerleştirdikten sonra İslam olmayacaklarını, teslim olmayacaklarını, savaşacaklarını açıklayarak kalelerinden ok atışlarına başladılar. Böylece savaş başlamış oldu. Savaşın ilk zamanları karşılıklı ok atışlarıyla geçiyordu. Tarihi rivayetler savaş sırasında Resul'ün rahatsızlandığını başının ağır bir şekilde ağrılığından söz ederler. Bu süre içerisinde birinci gün Ebu Bekir'e, ikinci gün Ömer'e, üçüncü gün Ali'ye ordunun yönetimini verdiğini rivayet ederler. Tanınca bu tür rivayetlerin pek aslı yoktur. Çeşitli rivayetlerden gelen bu tür haberlerin tarihe geçmesi, haberlerin doğru analiz edilmediğini gösterecektir. Her şeyden önce gittikçe büyüyen, savaş tecrübeleri elde eden Müslüman toplumların artık farklı bir dizaynda savaş yapmaları gerekir. Resul arka planda savaşı planlayan olarak, ön tarafta uygulayıcılar olarak farklı kişiler denemiş olması mümkündür. Denemiş olabilir, farklı kişileri denemiş olabilir. Ancak önemli olan ayrıntılar değildir. Medine devleti kurulduktan sonra birçok savaş yapan Müslümanlar artık halktan ordulaşmaya doğru gitme vaktinin geldiğinin farkında olacaklardır. Zaten hatırlayın bu yönde de Allah'ın ayeti gelmiştir. Hepiniz topluca savaşa çıkın ayeti yerine ne gelmiştir? Bir kısmınız geride kalsın, bir kısmınız savaşa hazırlansın, savaşa çıksın şeklinde ayet gelmiştir. On günü bulan bir muhasara sırasında kalelerinin birer ikişer düştüğünü gören Yahudiler, çaresiz kalıp barış istediler. Resul onların barış isteklerini kabul etti. Kendilerinden gelen heyetle Resul arasındaki şu maddeler teslim edildi. Kale de çarpışmaya katılmış bulunan Yahudilerin kanları dökülmeyecek. 2- Hayber'den çocuklarıyla birlikte çıkıp gitmelerine müsaade edilecek. 3- beraberlerinde bir hayvan yükünden başka bir şey götürmeyecekler. 4- Bunun dışında gerek taşınır gerekse taşınmaz bütün mallar, yay, miğfer, at, cübbe, zırh, gömlek gibi silahlar, üzerlerindeki elbiselerinden başka bütün elbise ve kumaşlar Müslümanlara bırakılacak. 5. Resul'e verilmesi gereken herhangi bir şey ne suretle olsun gizlenmeyecek, gizleyenler korunmayacak, sözleşme şartlarının dışında kalacaklardır. Bu şartlar çerçevesinde anlaşmaya varılıp barış yapıldıktan sonra Yahudiler Hayber'den çıkmak üzere hazırlandılar. Ancak ülkelerinden ayrılmak istemiyorlardı. Resul'e yeni bir teklifle geldiler. Biz mavi mülk sahipleriyiz. Mülk bakımı ve işletmesini senden daha iyi bilir ve başarırız. Bırak bizi Hayber topraklarında kalalım dediler. Rasul ve diğer Müslümanlar burada oturacak durumda değillerdi. Yani Hayber'e taşınıp orada yerleşecek durumda değillerdi. Bakıp gözetmeye de o kadar malı mülkü şartlara uygun değildi. Üstelik Yahudiler bundan sonra da Müslümanlara karşı bir şey yapamazlardı. Yani Yahudiler bundan sonra Müslümanlara karşı bir şey yapamazlardı. Çünkü gözleri iyice korkmuştu. Bu nedenle Resul tekliflerini olumlu karşıladı. Hayber'in ziraat gelirlerinin yarısını vergi vermeleri şartıyla ülkelerinde kalmalarına izin verdi. Anlaşmaya uymadıkları, barışı bozdukları, Müslümanların aleyhinde bulundukları takdirde bu haklardan yararlanamayacaklardı. Yahudilerin bütün toprakları Medine devletinin sayılmış, Yahudiler bu toprakları kullanım hakkı olarak ürettiklerinin yarısını vergi olarak vermeyi kabul etmişlerdi. Bu uygulama örnek olarak alınmış, daha sonraki yıllarda mal kavramını doğurmuştur. Yani topraklar devletin, kullanan halk, ister Müslüman, ister Gayrimüslim, fark etmiyor. Daha sonraki dönemlerde uygulama bu örnekten giderek. Ama o gün Hayber'de topraklar devletin olduğu Hayber toprakları, kullanıcılar Hayber'ler oldu, Yahudiler oldu, vergi karşılığında kullanılan toprakları. Topraklar devletten başka kimseye ait değil. Bu temel prensip ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığımız ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müslüman toplumlarda kurulan devletler ne yazık ki bu anlayışı terk ederek kapitalistler gibi toprakları kişisel mülk haline dönüştürmüşlerdir. Halbuki Hayber'in fethinden sonraki bütün fetihlerde Fethedilen topraklar devletin sayılmıştır. Zulmüyle sürekli red ettiğimiz Emeviler bile mülkleri kişiselleştirmemişlerdir. Abbasi, Memluklu, Osmanlı hilafetleri de Beytul mal kavramında fethedilen toprakları devletin kabul etmiştir. Müslümanlar bu toprakları kullandığı zaman %10 aşar vergisi vermişler. Gayrimüslimler kullandığı zaman ciziye bağlanmışlar o günkü yönetimlerin kararıyla ya da Resulün Hayberliler'e uyguladığı örnekte olduğu gibi yüzde %50 ürünlerden vergi alarak bu kullanıma izin vermişlerdir. Resul her sene mahsul zamanı Abdullah bin Revaha'yı Hayber'e gönderir. Abdullah bin Revaha ürünlerin yarısını alırdı. Bu uygulama Ömer devrine kadar aksamadan sürdü. Ömer devrinde başka olaylarında iyime kazandırmasıyla Hayber'deki Yahudiler Arabistan dışına gönderildiler. Ancak Hayber Savaşı'ndan sonra Müslümanlar ile Hayber Yahudileri arasında herhangi bir savaş hiçbir zaman olmadı. Savaş sonunda 1600 kişilik İslam ordusundan 20'nin üzerinde şehit verildi. Savaş sonunda 2000 kişilik İslam ordusundan 20'nin üzerinde şehit verildi. Savaş sonunda 2000 kişilik İslam ordusundan 20'nin üzerinde şehit verilmiş, buna karşılık Hayberlilerden 93 kişi ölmüştü. Her iki taraf fazla zayet vermeden savaş bitmişti. 10 gün süren savaşta akli selim kazanmış, Yahudiler çibirlerinin övünmelerinin karşılığında herkes gibi insan olduklarını hatırlamışlardı. Hayber'de elde edilen ganimetler savaşa katılmış olsun olmasın Hüdeybiye Anlaşması'na katılan herkese taksim edildi. Ayrıca Hayber'e gelip savaşa katılan Dez kabilesine mensup 400 Müslüman ile Cafer bin Ebi Talib'in liderliğinde Habeistan'dan dönerek Hayber savaşına katılanlara da ganimetten pay verdi. Resul ganimet mallarını önce 5 parça ayırdı, beşte biri devlete ayrıldı, geriye kalan 4 parça ganimet satıldı, satış bedelleri Müslümanlar arasında paylaştı. Hayber'in taşınmaz malları olan araziler, evler, kaleler, ticarethaneler, şık, netat ve ketibe mülkleri olarak bölüştürüldü. Yani bunlar o günün ifadesiyle Hayber, şık, netat ve ketibe gibi büyük yerleşim alanlarına sahipti. Bugünün semtleri gibi bunlar bu şekilde ayrıldı, sınırları belirtildi. Şık ve netat mülkleri Müslümanların 5'te 4 hissesine karşılık tutuldu ama mülkler dağıtılmadı savaşa katılan Müslümanlar gelirlerine ortak edildi. Yani şık ve natat kabilelerinden alınacak yüzde verginin paylaşımı bu kişilere yapılacaktı. Ketibe mülkleri ise beytin mal kabul edildi. Yani ketibe, mülklerinin gelirlerini tamamen devlete aitti. Tabi aynı zamanda şık ve natat mülkleri de devletindi. Sadece gelirleri müminlere ganimet olarak dağıtılmıştı. Mülkler değil. Resul ketibe mülkün gelirlerinde ailesi, akrabaları ve ihtiyaç 사이 arasında bölüştürdü. Taşınır ganimetler arasında Tevrat'tan nüshalar da vardı. Yahudiler bunların kendilerine iadesini talep ettiler. Resul Tevrat nüshalarını ganimetten çıkararak Yahudilere geri verdi. Böylece Yahudilerin kitaplarına göre yaşamalarına izin verilmiş oldu. Kitapsız bırakılmadılar. Hayber Yahudilerinin Medine devletine teslim olmaları aralarında barış yapmaları, kendi ülkelerinde vergi karşılığı yaşamaları, Arabistan yaşamına yeni bir bakış açısı getirdi. Kadafan kabilesi bu durumdan pek hoşnut olmasa da yapacak bir şeyleri yoktu. Resul Hayber'i kendine bağlayarak bütün kervan yollarını denetimle almış oldu. Kervan yollarında sorun çıkaracak sadece Mekke vardı. Mekke ile de anlaşma yapıldı. Arabistan içinde yaşayan putperestler ve Yahudiler, Medine devletiyle anlaşma yaparak Arabistan'daki savaş ortamını ortadan kaldırmış oldular. Artık Arabistan'da barış rüzgarları esiyor, insanlar güvenle istedikleri yerlere gidebiliyorlardı. Resul Hudeybiye anlaşması çerçevesinde Arabistan'daki Yahudi ve Arap kabilelerine barış tekliflerini iletiyordu. Zira gerek Mekkeliler gerekse Medine'liler Arabistan'da yaşayan kabilelerle istedikleri gibi barış yapabileceklerdi ta ki Medine Mekke aleyhine Mekke Medine aleyhine anlaşma yapmış olmasın. Müslümanların Mekke ile savaşı sırasında Putres Arapları destekleyen, Medine'den sürgün edilen Yahudilere sahip çıkan bazı Yahudi kabileleri vardı. Resul onlarla iletişim kurarak onlarla da barış yaparak Medine'yi güvenli hale getirmeyi amaçlıyordu. Yani Hayberlilerden başka. Ayrıca hızlı davranmak istiyordu. Medine'den önce Mekkeliler Yahudi ve Arap kabileleriyle anlaşma yapabilirlerdi inisiyatifi kullanmak yapılan barışa ses çıkarmamak yerine barış yapan taraf olmak her zaman iyiydi. Bu amaçla hareket eden Resul önceliği etrafındaki Yahudi kabilelerine verdi. Zaten Hayber Yahudileri de Resul ile anlaşma yapınca Yahudilerin güvenecekleri herhangi bir şey kalmamıştı. Resul Hayber'in fetinden sonra henüz ordu Medine'ye dönmeden Muhayyisa bin Mesud'u İslam'a davet etmek üzere Medine'den iki konak mesafede bulunan Kedek köyündeki Yahudilere gönderdi. Kedek Yahudileri birkaç kere başka Yahudilerle birleşerek Medine üzerine yürümeyi kararlaştırmışlar. Ancak başarılı olamamışlardı. Rasul de bu konuda bilgi sahibiydi. Şimdi sıra onlara gelmişti. Kedek Yahudileri muhayyisanın su teklifini önce kabul etmediler. Ancak biraz düşününce Müslümanların Hayber'deki orduyu Üzerlerine sürebileceği akıllarına geldi. Hayberleri yenen orduya nasıl karşı çıkabilirlerdi ki? Hayber Yahudileri gibi olmak istemediler. İslam'ı kabul etme yerine barış yapmayı kabul ettiler. Rasul onların bu tekliflerini kabul etti. Yapılan anlaşmaya göre kanları bağışlandı. Arazilerinin yarısı kendilerine bırakıldı. Diğer yarısı ise Medine Devleti'nin oldu. Yani oradaki mülkün, Yarısı mülk sahipleri olarak Yahudilere verildi, diğer yarısı Medine devletinin oldu. Herhangi bir savaş olmadığı için Müslümanlara fedek arazilerinden dolayı da pay verilmedi. Tarihi kaynaklar, Resul'ün fedek arazileri konusunda Haşr suresinin 7. ayetindeki Allah'ın ülkeler halkından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının, Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir, hükmünü uyguladığını belirtiyorlar. Bu ayette göre, Müslümanlara arazi gelirlerinden ganimet ayrılmamıştır. Daha sonra, Resul ordusuyla haberden ayrılıp, Vadil Kur'a'ya, doğru hareket etti. Burası Hayber ve Teyme arasında köylerin bulunduğu bir yerdi. İslam'dan evvel Yahudiler buraya yerleşerek imar etmişlerdi. Vadil Kura Yahudileri de Beni Kureyze Yahudilerinin Hendek Savaşı'nda yaptıkları hainlikten dolayı cezalandırmalarını hazmedememişler. Bazı Yahudi kabirlerinde yanlarını alarak Medine üzerine yürümeyi planlamışlardı. Ancak böyle bir başarıya uğraşamadılar Resul vadil kura Yahudilerini önce İslam'a davet etti. Müslüman oldukta takdirde kanlarının bağışlanacağını, mallarının da kendilerine bırakılacağını, kalplerinde gizlediklerinin hesabının ise Allah'a ait olduğunu bildirdi. Vadil Kurallar barışı kabul etmediler. Savaşa hazırlandılar. Bunun üzerine Resul onları kuşatma altına aldı. Kuşatmanın ilk günü yapılan savaşta Yahudilerden 10 kişi öldürüldü. Resul ikinci kere onları İslam'a davet etti. Yine kabule yanaşmadılar ve karşı koydular. Ancak ikinci gün Müslümanlar öyle saldırdı ki Yahudiler savaşa dayanamadılar. Henüz öyle olmadan teslim bayrağını çektiler. Burada bol miktarda ganimet elde edildi. Resul toplanan ganimetleri beşe ayırdı. Dört parçasını Müslümanlara dağıttı. Bir parçasını devlete ayırdı. Araziler konusunda ise Hayber Yahudilerine uygulanan uygulandı. Yahudiler ülkelerinde yaşayacaklar, arazi gelirlerinin yarısını Medine'ye vergi olarak vereceklerdi. Medine ile Şam yolu üzerinde Hayber ve Tebük arasında bulunan Teyma mevkinde de Yahudiler oturuyorlardı. Resulün Hayber ve Vadil Kura'da yaptıklarını duymuşlardı. Teyma halkı akıllı davranarak İslam'ı kabul etmediler ama hemen teslim oldular. Cizye vermeyi kabul ettiler. Dolayısıyla yurtlarından ayrılmamış, toprakları da ellerinden gitmemiş oldu. Hayber'in fethiyle Hemen hemen Arabistan'daki bütün Yahudiler Medine devletine tabi duruma geldiler. Bu durum Arabistan'a yayıldığında putbeles Arapları bir korku sardı. Mekke düşmüş, Müslümanlarla anlaşma yapmıştı. Zengin, korkusuz, ordularıyla göz kamaştıran Hayber düşmüş, Medine'ye teslim olmuştu. Medine devletine karşı duygular besleyip harekete geçecek, herkes bir kere daha düşünmek zorundaydı. Fetihler Müslümanların gücüne güç katarken Medine devletinin düşmanlarının elini kolunu bağlıyordu. Bunun yanında Arabistan normale dönüyor, ticari kervanlar Medine ve Mekke'nin kontrolünde emin bir şekilde hareket ediyorlardı. İki lider, Muhammed ve Ebu Sufyan hesapları iyi yapan, insanların çıkarlarını iyi düşünen, ticareti iyi bilen insanlar olarak yaptıkları anlaşmayla Arabistan'a yeni bir tarih yazdılar. Altı yıl süren savaşlardan yorulmuş Arabistan artık barışın tadını çıkaracaktı. Bundan böyle artık Arabistan'a hakim üç tane din vardı. Putperestlik, Yahudilik ve İslam. Müslümanların devleti dimdik ayaktaydı. Putperestlerin devleti dimdik ayaktaydı. Yahudilerin devleti ise Medine'ye teslim olmuştu. Artık bundan böyle Arabistan üzerinde söz sahibi sadece putperestler ile Müslümanlardı. Onlar da anlaşmışlar. Arada sorun kalmamıştı. Hayber'in fethi, arkasından diğer Yahudi yerleşim olanlarının Medine'ye bağlanmasının yankıları sadece Arabistan'da yankılanmadı. Arabistan'ın en güçlü kervanlarına sahip olan Mısır, Yemen, Şam arasında dolaşan ticaret yollarına egemen olan Yahudilerin Medine devletine teslim olmaları Arabistan dışında etkilemişti. Artık onlar da Medine devletini kabul etmek zorunda kalacaklardı. Özellikle Şam civarında bugünkü Filistin civarında bulunan Yahudiler, Roma İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, Mısır İmparatorluğu, Havaistan İmparatorluğu önlerinde yükselen Medine İmparatorluğu'nun nefesini hissetmeye başladılar. Arabistan'da dini isyan var. Bedevinin biri rasullük iddia ediyormuş söylentilerinden öte de karşılarında kendini hem Resul hem de Medine'nin krallı olarak ilan eden Muhammed Romalı, Persli, Mısırlı, Yemenli, Habeşli bundan böyle kopuk kopuk yaşayan Arabistan diye bakmayacak. Arabistan kentleri düşüyor, Medine devletine bağlanıyor, Medine devleti kendileri gibi imparatorluğa yürüyordu. Bu yeni durum önemliydi. Ekilen, filizlenen, fideleşen her şey ağaç olmaya doğru giderdi tohumken yok edilemeyen, filizken kırlamayan, fideyken yok edilemeyen ve ağaç olan her şey böyle bir hareket tüm zayıf zamanlarında yaşadıysa güçlü zamanlarda neler yapmazdı. İşte bu onların en büyük korkusuydu. Tarihler, sosyolojik, siyasi, ekonomik ve askeri olarak küçükken büyüyen her şeyin büyüdüğünde ne kadar tehlikeli olduğunu insanlara öğretmek istemiş. Bütün siyasiler devlet yöneticileri, din önderleri, halk önderleri. Bunları çok iyi bilir. Onun için herhangi bir hareketi zayıfken yok etmeye çalışırlar. Başaramadıklarında iş bitmiştir. İşte Mekke'de filizlenen İslam yok edilememiştir. Medine'de kurulan devlet yok edilememiştir. Aksine Müslümanlar güçlendikçe putperestlerin kolu kanadı kırılmış. Yahudiler Medine devletine teslim olmuşlardır. Onun için Hayber'in fethi Medine'nin Arabistan'daki imparatorluğunun pi ilanı olarak değerlendirilebilir. Karşılarında putperest toplumun temsilcisi olarak Mekke vardır. Ancak Mekkeliler üzerlerine yürüyen Müslümanlardan korktukları için Hudebiye'de anlaşma yapmışlardır. Kendi başlarına kalan diğer kabileler ise arka arkaya düşmektedirler. Hayber'in fethi Medine'de devlet kurulurken Yahudiler, putperest ve Müslümanlar arasında yapılan Medine vesikasını bir bakıma ortadan kaldırmıştır. Eşit şartlarda yapılan anlaşmada artık Müslümanlar adına eşitlik bozulmuştur. Bundan böyle şimdilik Yahudiler Medine vesikası anlaşmasına göre değil, yenilgilerinin üzerine yapılan anlaşmalara tabi olacaklardır. Bu durum onların kendi kendilerine hazırladığı bir sonuçtur. Hiçbir zaman Rasul Medine vesikasındaki şartları çiğnememiştir. Çiğneyen Yahudiler ise başları önünde eğik ya sürülmüşler ya yokulmuşlar ya da Medine devletine teslim olmuşlardır. Artık onlar ehli i olarak cizyelerini veya anlaşma şartlarındaki vergilerini vererek yaşayacaklardır. Hiçbir zaman onlar bu hale gelsin diye Müslümanlar zorlamamışlardır. Ne yaptıysa Yahudiler kendileri yapmış, ellerine geçirdikleri her fırsatta Müslümanlara karşı davranışlar Bulunmuşlardır. Ve bu nedenle de Medine devleti kurulurken elde ettikleri hakları kaybetmişlerdir. Evet arkadaşlar, bugünkü sunum burada bitmiştir. Önümüzdeki hafta bayram haftası. Bu haftada sunum yapılmayacak. Bayramdan sonraki hafta inşallah yeni bir konuyla sunumlarımıza devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzeriniz olsun.